Allahü Teala, ﷻ Aziz, Estaizüllah, ﷺ türbük, ﷺ Allah'a iman etmekle gönüllerin nurlanan, alınlarında eseri secde bulunan, kıyamet gününe inanan, hakin cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. İnsanlığın şerefi, mahlukatın şerefi. Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerine abid olmakla, kul olmakladır. Şeref bundadır. Bütün peygamberan-ı izamın şerefi ve bağ husus peygamberler peygamberi olan Hazreti Muhammed ve Vesselam'ın şerefi abdiyetindedir. Ona binaen kelemiy-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü diyoruz. Yani Resul-i Ekrem'in Risaletinin evvel abdiyetini zikrediyoruz. Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. Zaten hilkatımızın sebebi de budur. Görünen ve görünmeyen mahlukat-ı ilahiyye, Hak bilip Allah'a secde etmek için hak olduğunu, Kitab-ı Kerim bunu ifade etmektedir. Estaizu billah, وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ey اِلَّا Biz cinneleri ve insanları, Bunlar tekalifte olduğu için ikisi zikredilmiş. Melekler de böyle. Bütün mevcudat da böyle. Cemadat olsun yani cansızlar. Cansız bir şey yoktur kainatta. Can size söyledik, anlattık. Bize göre cansız sayılır. Cansızlar, nebatat hayvanat, insanlık, cinlik, meleklik, bütün kainat ne varsa hepsi hakkı tesbih eder ve Allah'a zikreder. Bazısı hakkı Tekalüfe zikreder. Bazısı aşk ile, hem tekalüfle hem aşk ile zikreder. Bazısı bilmeyerek zikreder. Gene Allah'a zikreder. Hatta vücudumuzdaki bulunan, bütün mahlukatın böyle, vücudumuzdaki bulunan ellerin, yüzün, gözün, dudağın, dilin, kalbin, ayağın, yani her uzvumuzun zikri vardır. Onların ayrı ayrı zikirleri vardır. Gözün zikri Kur'an'ı tilavet etmektir. Ayet üç türlüdür. Ayatı ı enfüsiye, ayat afakiye, ayat elfaziye. Yani Kur'an-ı Kerim ayat elfaziye'dir. ayat afakiye semavat ve arda baktığın şey hepsi bunlar kitabullah'tır. Okuyan için de seriyeden ayaya kadar birer risaledir. Okuyan için şu. Okuyamayana ne diyelim? Hakta ayan hiçbir şey yoktur fakat gözsüzlere pünhandır. Gözsüzler göremezler. Bu da baş gözüyle değil kalp gözüyle görmek şarttır. Kalp gözü. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri öyle buyurmuşlar. Ben Rabbimi kalp gözüyle gördüm buyurmuştur. Hazreti Ömer bir hatta Hattab radıyallahu anh hazretleri. Yine Haydar-ı Kerrar Cenab-ı Hazreti Ali La abide rabbenlem erah ben görmedim rabbe ibadet etmem buyurmuştur. Buna babı müşahade ederler bunu tadanlar bilir. En büyük şeref hakka ibadettir. Abid olmayanlar çok pişman olacaklardır. Fakat bu pişmanlıkları onlara hiçbir faid temin etmeyecektir. Yarın kıyamet gününde gibi olacak ki her daim olmaktadır. Her sene olmaktadır. Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri kitab-ı keriminde şöyle buyuruyor. Ve ayetüllehumu'l-ardul-meyte <gülüyor> ahyeynâhâ ve ahrajnâ minhâ habben fe minhû Ölü ardın dirilmesi onlara ayetü beyinat değil midir? Biz ölü ardı direttiğimiz gibi insanları da övden sonra dirilteceğiz diyor Cenab-ı Allah. Gene resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Resuller Resulü olan peygamberimize sormuşlar. Ya Resulullah bize kıyamet burada bir numunesi var mıdır? Rebiye bakınız buyurmuşlar. İlk bahara bakın demişler. Her varak, her çiçek, her yaprak, her ot bir risaledir okuyabilen için. Bir kitaptır, bir ayatü beyinattır. Okumak için kafa lazım, göz lazımdır. Baş gözüyle olmaz. Allah kalp gözünü açmayınca baş gözüyle pek mahdut bir hudut görebiliriz. Ondan ilerisini göremeyiz. Allah kalp gözümüzü açarsa neler görürüz neler görürüz. Tabii bu görmeyi de herkes kaldıramaz. Herkesin kaldıracağı, iş, her fedafanın yiyeceği börek değildir. Cenab-ı Hak İslam'ı Bekşe üzerine bina kılmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Kelebi-i şehadet. Eşhedü-şehadet görülen şeye söylenir. Çok dikkat etmiyor konuştuğun söze, dikkat et. Eşhedü-şehadet tanıklık gördüğüne tanıklık edilir. Görmeden tanıklık edilmez. Eşhedü ben şehadet ederim. En la ilahe illallah. Allah'tan gayri ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Allah'ın istediği de budur evvela. Şirkten beri olacaksın. Bir, hak bir, şelik-i nazir yok, evvel-i ahir yok, evvel ahir o. Mekandan münezzeh, mekanların mekanı Cenab-ı Hak Celle ve Kadis Hazretleri. Kulli şeyin muhittir yani. İşte 99 esması, 1001 esması ile bizlere kendisini bildirmiştir. Kudretini gözünden görüyorsun, kendi vücudu evvela gör. İşte ayat-ı yeni gör kendini, nasıl okulmuşsun. Sana bu kafi gelecek. Bunu göremiyorsan pek yakın olduğu için, çünkü çok yakınlar görülmez. Görmenin şartları vardır, pek yakın görülmez. Pek uzak da görülmez. Görmenin şartları vardır, görünmenin. Bak semavata, yıldızlar nasıl süslenmiş. Hepsi bir intizam ve hesap üzere. Birden Allah şeriki yoktur. Kul huvallahu ahad bi'şektir. Şahide adiliken kainat, birliğine şek eden... Eşektir yani çok şüpheli manasına bildiğimiz bu manaya değil. Çünkü o manaya söylersek eğer o hayvan mahkemeyi i kübrada insanı dava eder de mahkemeyi kazanır sonra. Ya Rabbiler bir kafiri bana teşbih etti. ben Beni eşek yaptın. Ben, beni eşek yaptın. Üzerime peygamberler bindi. Ben peygamberler taşıdım der. İtiraz mı ettim eşek olduğuma der. Beni niye bu kafire teşbih ettiler Cenab-ı Hakk'a kıyamet adamı mahkum ettirir Bu eşek burada daha şüpheli demek. Vesvesele demek şüpheli şüpheli şüpheyi kalbinden gider, sefaâyir, sağlam bir imana malik ol, Gözünle görmüş gibi Allah'a inan. Her ne kadar görmesen de Allah seni görmektedir. Halbuki peynematüllü <gülüyor> fesen mese, nereye bakarsa Hakk'a döneriz, Hakka ama görmek şarttır. Nereye dönsen hakkın cemalini dönersin. Yakın bir zamanda da inşallah o cemal-i vakemali ilahiyi herkesin İslam'ı ve Hak kendisi bize taktiğimizi gösterecektir. Tabii bu aşıklar için bu söz. Aşık olmayan Allah'a görmüş, görmüş onun için müsabidir. Kimisi cennette kaldı, kimisi ridvan'a gitti, kimisi firdevste bulundu, kimisi cemale gitti. Aşıklar cemale gitmişlerdir. Aşkın ne olduğunu bilenler bu sözden ruhlarını Allah'a teslim edebilirler. Cemal-i hakkı görmek için. Yarın kıyamet gününde, nedamet anında. Biliyorsunuz bu olacaktır. İşte Revi, İkbar, bunun bir numunesidir, gören için. Hani huzuru saadete geldi o Ubey ibn-i Halet denilen herif. Ölü kemiklerin eline almış gelmiş böyle ufalıyor. Böyle ve resul Ekrem'in yüzüne üfürüyor. Halbuki ahmak bilmiyor ki üfürmekle olacak işe. Hep üfürmekle olmuştur. Adem'i Allah halketmiştir. Ve nefahna min ruhi ruhundan nefretmiş, üfürmüştür. Adem meydana gelmiştir. Hazreti Allah babası İsa'yı halketmiştir. Cibil emir üfürmüştüm. İsa meydana gelmiş, Üfürmekledir. Gene kıyamette üfürmekle olur. Yani suru üfler kim? Hazreti İsrafil aleyhisselam. Gene üfürmekle olur. O zavallı da üfürüyor ama farkında değil iş. Üfürdü ve Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çok rica ediyorum ve size hak gösteriyorum. Her sefer söylüyoruz. Her daim söyleyeceğiz. Ölünceye kadar söyleyeceğim. Allah bana kudete verdiği için söyleyeceğim resul eklemin Ekrem'in ismini işittiğiniz vakitte kalbin titremiyorsa, salabadi şeyleri vermiyorsan cennetin yolunu çoktan unuttun. Rıza'yı çoktan geçtin. Mutlaka resul ekleme Ekrem'e kalpte muhabbet bulmalıdır. Yani bir adamın yerden semaya kadar ibadet ve taatı olsa, zühdü olsa zühtü olsa, içinde muhabbeti Muhammed'i yoksa reddolunur o. Allah! Bir dua ismin nebiye dua yerine vasıl olur. Eğer Resul-i Ekrem'e salavat okunmazsa... ...dua yerine vasıl olmaz, perdeyi yırtmaz... ...yakmaz bu düva. Onun için Resul-i Ekrem'e çok muhabbet. Ha. Ümmeti Muhammed'in başına gelen felaketler... ...ve zilletler... ...Resul-i Ekrem'de muhabbet kesilmekledir. Biz kesmedik, oradan kestiler. Biz kesmedik... ...oradan kestiler. Biz öyle zannederiz. Mesela camiye gelmeyen adam zanneder ki... ...ben cami. Hayır! Sen camiye gelmiyorsun değil... Sen öyle biliyorsun. Seni sokmuyorlar. Evet böyle sokmuyorlar. E, cebir cebir yok. Bildiğin gibi değil hadisat. Cebir filan yok. Ne cebiri? Hani her daim anlatırım söylerim ben pek latif bir kısa da şehir bir şekilde var. Ankara biriyim. Patronu şey efendisiyle kölesi gidiyorlarmış O vakit köle devri. Ferdi köle kullanıyorlar. Şimdi ferdi kölelik kanunları kalktı da milletleri milyonlarca insanı köle olarak kullanıyorlar şimdi. Eşten ferdi kölelik vardı. O ferdi kölelik kaldırdılar bütün devletler. İnsanların hürriyetini verdiler. Halbuki öyle olmadı iş. İş öyle olmadı. Milyonları köle yaptılar. Allah'ın esmasını ve müsemmasını kalplerden silerek kullara secde ettirmeye kalktı insanları kamçı ile. Milyonlarca insanı. Sen bu memlekette oturuyorsan, serbest Allah diyebiliyorsan oh, Rabbil Alemine çok çok secdeyle, başın secdini hiç kaldırma. Ya serbest Allah demek ne kadar güzel bir şey. Allah diyenlerin çenesini kırdılar, dişlerini döktüler. Sana ve bana İslam dini miras olarak geldi böyle. Oh, Rahatçıcık. E, kolay olmadı iş öyle, pek kolay değil. Kölesiyle de giriyormuş o devirden. Efendiye'ne yani biz patronu koyalım da öyle konuşalım, daha güzel olacak. Patronlar iki kısımdır. Bir kısım vardır, kendi inanmaz. Fakat inananın imanına hırmet eder. Bu kutsi kişidir. Ümit edilir ki nihayette bu Allah Cenab-ı Hak buna iman nasip eder. Madem ki iman da müminlere eziyet cefa etmiyor, onlara hüsnü muamele ediyor, Allah buna da imanı belki nasip eder. Bir patron var, kendi kılmadığı gibi kılanı da mi etmeye kalkar? hem de tecavüz eder. Lisanı ile, kalbi ile, eli ile, dili ile, ile, filan. şimdi ötekinde bir şey vardır. Hayır. Hayır tarafı vardır ki mamdudücü Cenab-ı Hak son nefese ona imanın nasip kılacak. Mesela ki bazen bana gelip soruyorlar. Diyorlar ki efendim işte aletleri icat eden bu zat imanlım güçlü, imansızın güçlü filan Beşeriyete dikkat buyurun bir şey söyleyeceğim. Hadiste de böyle Hadis-i Şerif'te Buhari Şerif beyanına göre. Beşeriyeti eden iş kişiler nihayetinde onlar iman tacı başına konur onları son nefeste. İnsanlığa il ilgi ediyor mu, hizmet ediyor mu bir adam? İnsanlığa o adamın nihayetinde başına iman tacı koyuldu. Bir adam ibadet sahibi de olsa insanlığa hizmeti yok mu, insanlığa ihaneti var mı? Son nefeste iman başından iman tacı başına başından alınır. Efendim ibadet, ibadetinidir. Anneci ibadetler ahirete gittiler. Onun için bu şok vuru, edecek bir davadır o. Yanlış olmuştur. Onun izahı burada olmaz bu kürsünün üzerinde. Baş başa kalacak anlatırız size böyle şeyleri. Hı. Gidiyorlarmış yolda dedi efendi. Ben bir namaz kılı vereyim şurada gireyim camiye. İkindi namazının zamanı geçmesin. Aman bizi dinleyen kardeşler Hak rızasını arayan kardeşler, namazı terk etmeyin sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. O namaz, abdiyetle mabudiyetin birleşmesidir. Kul hakla birleşir namazla. Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ zahir <gülüyor> olur. O iki reket namazın ne olduğunu yakın zamanda bileceksin. Pek yakın zamanda. Yani mal bırakılıp, Masa, kasa, rütbe bırakılıp da gitti gidiyoruz ya bir yere bizi götürüyorlar dostlarımız. Bir çukur açıyorlar. Oraya bizi koyuyorlar. Üstümüzü örtüyorlar ve örtmeyi de sevap biliyorlar hatta. Toprak atıyorlar üzerimize. Büyük taşlar koyuyorlar çıkmasın içeriye diye kokusu. Orada anlayacaksınız iki namazın ne olduğunu. Bak Recep ayı derken Şaban ayı. Şaban hemen hemen ortasından doğru yürüdük. Derken Ramazan. Recep Şahrullah dedik. Şaban, peygamberimiz şehri diyor. Recep Allah'ın ayıdır diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çok mühim. Şaban da benim ayım diyor. Ramazan da ümmetimin ayıdır diyor. Kim ki Recep ayında evet. ibadet ve taat tohumlarını ekti, Şaban'da da gözyaşıyla suladı, mutlaka bu Ramazan'da onun meyvesini biçecektir. Sakın gaflete geçirmeyiniz. Geceleri, gündüzlere ibadet ve taatla kötü kişilerin yanından gitmeyin. Sizi yoldan çıkarırlar. Bak sana söyleyeyim, kötü ahlaklarından, kötü adetlerinden vazgeçeceksen, onlarla arkadaşlık yaptığın, o işlerle arkadaşlık yaptığın kimseleri evvela terk et, sonra kurtarabilsin kendini. Yoksa kurtaramazsın. Sana yol gösteriyorum. Mesela daha açayım ben size, daha ufak para yapayım. İçkiyi terk edeceksin. Evvela içkiden evvel içki içtiği arkadaşları terk edeceksin. Onları terk etmeyecek içkiyi terk edemezsin. Kumar terk edeceksin değil mi? Evvela kumar hayatlarını terk edeceksin. Sonra kumara terk edersin. Böyle kötü şeylere gitmeyin. İyi değil bunlar. İnsanlar yakışacak sıfatları değildir. İnsana layık olan iffet, ırız, namus kamil bir insan olmaktır. Mükemmel insan olmaktır. İnsanları kurtarmaktır. Yoksa böyle çukurlar içerisinde, çamurlar içerisinde dolaşmak hele bahsus nüfus kağıdında muhammed Rasulullah Resulullah demiş mümin de yazılmış Müslüman diye bir de kalbinde de var bu senin. Bu hiç yakışmaz bize. Aman ha göreyim sizi. Hemen tövbe istiğfar edelim. Bu aylarda ve bir daha da dönmeyeli bu çirkafe, öyle şeylere. patron dedi, şurada bir namaz kılayım, ben müsaade eder misin? Patron dedi ki, hadi çabuk ol dedi. İçeri gir, ben burada bekliyorum seni ama çabuk ol dedi, uzatma işi dedi. Ekseriyen Müslümanlar, bazı Müslüman, gafil Müslümanlardan bahsedeceğim, söylemeden geçemiyorum ki. Hep üzerine durmak lazım. Mesela götüreyi bir verdi değil mi? Herif namazı tavuk yem toplar gibi kılıyor... Yevmiye'li çalışırsa saatlerce namazı uzatıyoruz. Bak namazı hırsızlığına alet ediyor. Böyle olmayacağız. İşçi camiye geliyor uzatıyor Ya uzatma şimdi. Camiden çıktığı sonra git bir başına vazife. O da ibadet. Öyle yapmıyoruz. Bazen ne yapıyoruz? Böyle namazları ibadetleri kendi hırsızlığımıza alet ediyoruz. Bunlar Müslümanlığa yakışmaz. Böyle yapanlar peygamber bizden değil diyor. Erreşşşüleyi Semin mi? Aldatanlar bizden değil diyor. Kim olursa olsun aldatan. Onun için çok dikkat edeceksiniz. Özün dözün doğru olacak yani böyle. Hadi çabuk ol. Gir de namazı kıl kılçık sereye. Bekliyorum burada dedim. O bir cigara yaktı kapının önünde. Cigarası inişti. Fakat bu içeri girdi bir türlü çıkmaz. Bizimki sıkılmış adam dışarıda. İçeri işte. Şey, Hasen ya Ahmet. Efendim demiş. Ne yapıyorsun orada? Namaz bitmedi mi de? Ha? Bitti demiş. E niye çıkmıyorsun? Beni bırakmıyorlar demiş. Fesübhanallah. Adam ayı kapından içeriye basmış. Öyle eşken içeriye bakmış. Kimse yok. Yahu seni kim bırakmıyor? Seni içeriye bırakmayan beni dışarı bırakmıyor demiş. Ha, onun için öyle muhanediyatta bir şey vardır. Senin bildiğin, benim bildiğim diye değil böyle. Biz, biz yaptık, biz ettik. Yapma sakın öyle şey. Bak resul ne diyor? Bana üç, şey, üç şeyi sevdim demiyor. Sevdirildi diyor. Sevdirildi. İyilikler olduğu vakit daha hayırlar, bunu hakka yüklememiz lazım gelir. Şer olursa, bu da haktandır ama hayri ve şerri minallahu Teala fakat onu nefsimize yüklemek lazım gelir. Kulluğun terbiyesi icabatı budur. Mesela kötülük efen bir adam ne yaptın? Allah yaptırır dememeli. Ayıptır. Esasında hak yaptırmıştır. Çünkü kul kasim Allah haliktir. Allah dilemezse o kula yaptırmaz onu. O layık olur o günaha, irtikap eder, kisveder, Allah halk eder ve nara mahkum eder onu. Layık olmazsa bazı kulları vardır. Günah yapmak isterler de Allah onlara günah işletmez. Ona tevfik Rabbani derler. Akait de. İtikad fasıllarında yani. Onun için ibadet, bak şeyler olduğu için namaz ve ibadet. Efendi, ben seccedemiyorum. İbade kılarsın. Su yaramıyormuş, doktor böyle söyledi. Kevhim edersin. İdrarımı hiç tutamıyorum. Şırf şırf danlıyor. Öyle kılacaksın. Kurtuluş yok. Hem de bunu şeref bil. Yani bunu bir angariye bilme. Namazı, orucu, zekatı filen Eyvah! Allah'ım bana namazı farz etmese benim halim nice olurdu de. Abdesi farz etmeseydi Allah benim halim nice olurdu. Pis gezerdik yahu. Emir olduğu halde yine pis geziyoruz da. Hele hiç emir olmasa biz, başta biz, biz gezeceğiz yani. sokaklarımız pis, helalarımız pis, yollarımız pis. Özümüz pis, sözümüz pis, pis, pis. Berbat bir şey. Müminler pis değildir yalnız. Bunun tenziyedir. Şimdi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile geliyorlarmış. Buhari şerifin beyanına göre. E bir aralık kayboluvermiş böyle. Sonra Efendimizin yanına gelmiş. Efendimiz sordu ona. Le hikmetim. Neredeydin ya Eba Hureyre? Ya Resulallah ben pistim gittim yıkanmaya dedi. Mümin pis olmaz dedi Cenab-ı Peygamber. Allah. Kafir necistir. Mümin necis olmaz. O sıfat bakımından öyledir. Hatta bir mümin... Kul da öyledir. Kul, kulluk meselesi çok muyum? Bütün mahlukatın en insan olur 80 sene bir adam baksana firavunun yaptığı eziyet cefalar bilmem, bilmem filan bile, en nihayetinde Hz. İbni Arabi diyor ki Muitin bir Arabi Hazretleri imanla göçmüştür diyor. Buyurun. Allah Allah. Öyle diyor. Firavun için. Çünkü en sonunda Kâdû-i Rabbil Halim, Rabbi, Rabbi Musa ve Harun demiş sözü kurtarmış nihayetini. Ama hesap sorulur kendisine ayrı dağı olur. Yaptı zülümler sorulacak. Aman Allah'ım ya Rabbi, aman Allah'ım ya Rabbi. Yani iki koyun böyle dövüşseler... ...iki koç, biri boynuzlu... ...biri boynuzsuz olsa. Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri... ...hüküm kaza edecek. Boynuzlu koyun, boynuz koyunun... ...canını fazla acıttığı için... ...onlara da kaza hükmü olacaktır. Hayvanlara. Sonra toprak olacaklar başka. Aman Aman kul hakkından... ...aman ağ almaktan kaçırınız. Burada kolay o iş. birini ağlatmak ama... Sonra sen ağlayacaksın. Hem nasıl ağlama? Burada ağlayanı teselli edebilirler. Orada ağlayan pek teselli olmaz. Yakın zamanda güneş, güneş tepemize indirilecek. Kafatasının içerisinde beyin kaynayacak. Gözler yerinden uğrayacak. Bir ayak bir aktan bir yerden bir yere gidemez. Sorulara cevap vermeyince. Dört soru. Kim? Sana bana. Yalnız bir cümre vardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın mahbublarıdır. Cenab-ı Hakk'a gizli ibadet yapmışlar. İbadet. İbadetleri kimseye bildirmemişler. Hatta dualarını lisana getirmemişler. Melekler duyar diye. Sırrımız faş olur, melekler haberdar olurlar diye. Bir kısım öyle kullar vardır. Senin için değil bu. Bazı kullar vardır öyle. Onlar, onlar بِلَا bela وَلَا bela kıyamet, مُقِيَامَتٌ وَلَا Cennete gidecekler. Biz cennet için ibadet yapmıyoruz. Kul olduğumuz için ibadet ediyoruz Allah'a. Kulluk, kulluk cennetini bekliyoruz biz. Ne cehennemden korkarak ne cennetine tamah ederek. Ümidimiz var rahmetin ümidini kesmeyiz. Allah'ın kuluyuz. Allah'a biz kulluk yaparız. O ister nara koyu ister nuna karışmayız başka bir şeye. Böyle o. Bu söz biraz ağırdır. Fakülte mevzuludur yani dinde. Fakülte mevzularının sözüdür bu ama sen de bunu hazır çalış. Hemen hemen saçına sakalına kır düştü. Ak düştü yani. Ya. O kıyamet gününde dediğimiz gibi Güneş yürülür ve insanların beyine indirilir. Ve kafatasında beyinler kaynar. Gözler, teşhası absar yani gözler yerinden oğrar. Ve herkes bekler. Uzun bir müddet bekler. Uzun bir müddet bekler. Bu müminlere göre ayrıdır. Bak müminsin, imanın kadir kıymeti. Mümin demek ne demek biliyor musun? Allah'ın bir ismi mümindir. Allah kendi ismini sana vermiş. Müminül Müheyminül Azizül Cebbarül Mutekebbir. Allah aynı ismi sana da vermiş. Ey mümin diyor baksana. Allah. Allah. Mirahta hak oluyorsun yani. Maşallah dekleler, dekleler ama müminlere ayrı. Fırsatı ganimetle. Ruh kuşunu uçmadan Hakk'a ibadet kıl. İmanlı göçmeye çalış. Gece gündüz Cenab-ı Hak'tan dile. O elin kerde göğünün yerde olsun. Yani oturarak böyle kenara çekilerek manasına değil. Terazini doğru tut. Mizanını <gülüyor> doğru tut. Sözüne sahip ol diline. Müminlere gayet de sehir. Ne kadar biliyor musun? Haber vereyim mi ne kadar? Bir hayvan sağacak kadar. Kafire elli bin sene miktarı. Efendim bu nasıl olur ona buna? Yahu bunlar bu şeyler vakitler zamanlar bunlar izafidir. Sana şundan ben ufak bir misal vereyim ki imanın kemale yere. Ev sahibi misin kiracı mısın? kiracıysan hemen ay gelir. Ev sahibinden uzar. Yani memursan uzar maaş almak. Halbuki ev sahibi ne kadar uzadı bu ay diyor. Bir türlü bitmedi. Şey alacak, kira alacak. Öte gidiyor. Daha, daha düğün verdik. Görüyorsun Bak izafi demek ki. Müminler rahmettedir. Resul-i Ekrem'in sancağı altındadır. Allah. Onun üstüne levail hamd derler. Resul-i Ekrem'in o muhterem Nebi-i Rahmetelil aleminin, sebeb-i hikmeti alemin, sebeb hikmeti Adem'in sancağın ismi liva i Cümle enbiya onun altına sığınır. O şefaat etmeyince kimseye şefaat izni verilmez. Kim o şefaat verecek olan zat? Makam Mahmud'un sahibi Muhammed Mustafa. Ya, senin peygamberin o. Daha kabre girer girmez ondan sorarlar sana bunun hakkındaki malumatın nedir derler. Sevgili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resul-i Ekrem bak ne diyor peygamberimiz? Tekrar edelim yine yani ben her de söylüyorum sizlere inşallah. Bunun söylemektiği gayemiz. Yani, e uzun süre şeker gibi. Diyor ki, tekrar ediyorum. Kulaklarını aç benden yani. Kafı tabuğunu sıyır kulağında. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bir daha söylüyorum. Birbirinizi sevmedikçe mümin kardeşlerinizi Bu sevmekten nöra Okşamak, yanan sıkmak falan. Öyle almasak lan kafaya. Herkesin birbirinin hakkı hukukuna da edecek... Resul-i Ekrem'in ümmeti olduğu için sevgilinin ümmeti olduğuna dolayı ona karşı hürmetkar olacaksın. Hakkına, hukuna layay edeceksin. Onu ezmeyeceksin. Ona şefkat bağrını açacaksın. Rahmet kollarını uzatacaksın. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni de her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale irmez. İbadinin başı bu. Sonra beş vakit namaz. Evvela işte o şiddetli günde o dehşekli anda namazdan sorulur. Öyle diyor Peygamberimiz. Evveli mayu yuhasirül abdüh <gülüyor> salat. Salattan sorulur. Namazdan sorulur. İyi dinle, iyi dinle. Namazdan sorulur. İtikatta şirkten beri kılınıp, tevhid ve Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Peygamber'e muhabbet, itikat ameldeyse namazdan sorulur öyle. Namazı bir adamın şey çıkarsa eğer, okkalı yani sağlam çıkarsa, Diğerleri suhuretli geçer. Çünkü iş abdiyettedir. Namazda abid ile mabut birleşirler. Secdeyi bildin mi? O dağlardan yüce burnumuzu toprağa sürdük mü? Secde ettik mi? Orada hakla birleşilir yani abdiyet. Hatta Cenab-ı Hak diyor ki çok mühim. Men ata'ani fakat ata'atehu. Manası yani denizden bir katıra. Bana itaat edene ben itaat ederim diyor Cenab-ı Hak. Allah Allah. Ya ya ya ya. Bana itaat eden e itaat ederim. Burada şimdi edebe muğayir olur o. Demek ki bana itaat eden duasını yerine getiririm manasını verelim daha güzel benim için. Yoksa öteki âşıklar içindir. Çünkü naz ve niyazları vardır aşkların Allah'a ile. Marım ya. Hadi söyleyelim mi bir tane şiş şey, pazet dilek merem burada. Benim de güneş grubu eriyor yani. Ötele ötekiler hazırlandık. Bu Uzatıyoruz. işi. şişi. Hazreti Musa Tura gidiyormuş. Niye gidiyormuş? biliyor musun? Yağmur doğusuna gidiyorlarmış. Bak o tarak yalan köylerinde vaktiyle nişanlısının yüzüne bakamayan delikanlılar köylere meyhane açmışlar. Ne güzel yaşıyorlar bu, maşallah. Köylerde meyhane var. Allah da yağmuru kesti. Efendim, keser, kesmez rahmeti boldur ama bazen de böyle adamı teyip eder. Sonra ne oldu? Biz dar zamana kaldık mı Allah deriz. Halbuki ehlullah diyor ki ya Rabbi bizi dar zamanda Allah diyenlerden deme diyor. Refah'ta, saadette, darlıkta herhalde Allah demek lazım gelir. Darda Allah diyenler bunlar münafıkların kafileri sıfatlarıdır. Dara düştü mü? Aman ya Rabbi. çıktı mı? Ben yaptım ben indim. Arabın şeyini ağaçların inmesi gibi. Yağmur dualsana çıkları. Köylere meyhane koyun. Karışmayız kimsenin meyhanesi içkisine ama yakışmıyor yani. Ayran yaşayan Türk köylüsü ulu köylü parasını götürüyor, şaraba yatırıyor, içkiye yatırıyor. Ondan hiç kalsa iyi. Anasını kırıyor, babasını kırıyor, Allah'a kırıyor, peygamberlik. Ondan sonra hep bir de eline cinayet çıkıyor. Allah mafaza buyursun. Çünkü parasından deli oluyor herif. Parayla deli oluyor. Kendi parasından. Hani temelhanede deliye demiş ki padişah. Söylemeden geçmeyeceğim artık. Sensin kızım bana. Deli oradaymış, deli. Padişah da de şeymiş o devirin padişahı içki, içkiye müptelaymış. İçiyor mu? deli gelmiş. Karşıdan deliye uzatmış. İçkiyi. Al sen de demiş. Telin arkasında deli demiş ki bir soru soracağım sana sonra içeceğim demiş. İçkiyi mi piramlara söyleye yani burada ben sibiriyada öyle şeyleri. Ne diyor şimdi padişaha devlet idarecisine. Sen bu içki içiyorsun demiş benim gibi olmak için demiş. Dili söylüyor padişaha. Hangi dili acaba? Sen bu içki içiyorsun benim gibi olmak için. Pekala beni içeceğim, ben içsem kimen kimin gibi olacağım demiş. <gülüyor> He? Hangi dili acaba? Hani kimaradan geçerken gene bir soğuk seslenmiş. Kaç tane içeride akıl hasası var, deli var deyince, içeriden bir deli yapar, dışarıda kaç tane akıllı var demiş ona. Soruyoruz. Hani aklım başımda diyorsun ya, 20 bin liraya eski istiyor öyle, götürüyor parayı akşamda. 20 bin lira. Sonra ağlanıyor, pap param diyor, hepsi. Kazanamadık ya yahu. Herkes oldurduk şeyleri, küplerini. Ya, hep sor Allah soracak bunları. O kazandığı para senin değil. Çolurun, çocuğunun, ailenin, rızkısının üstünde. Yevme yefürül mergumin ahi ve ümmihi ve evi. Hukuk Kur'an-ı Evlat babadan, baba evlatten kaçacaktır gelme kıyamette. Gidiyormuş. Nereye? Yağmur duasına. böyle oh, bir şey olmuş. Yağmur kesilmiş. Oluyor öyle bazen. Hadislerde var. Efendim bazı suçlarından yağmur Motor kesilir. Yağmur yağ yağmaz yani. Gitmiş. Dua etmiş. Etmiş. Ya Rabbi dircis hayvanlar, otlar kurudu. Yerler şerhe, şerhe parçalandı. Ya Rabbi. Su ver kullarına. Mahrum etme. Her şeye kadir sen Cenab-ı Hak demiş ki bir kul var Yağmur duasına o gelmedi demiş. Onu getirirsen yağmur duasına duanı kabul ederim. Kimmiş ya Rabbi bu? Şehirde frenci evde oturuyor demiş Cenab-ı Hak ona. Hasid-i ya. Yağmur yağmamış. Dönmüş gelmişler. Bulmuşlar okulu. Hadi bakalım şeye. Duaya çıkacağız. Ben dargınım demiş. Kime? Allah'a demiş. Ha, bir şey söyledim. Araya laf karıştı. Bazı insanlar var. Onlar bizim gibi değildir. Onlar cile yaparlar Cenab-ı Hakk'la. Allah olmadan şaka yapar. Cümbüş yapar Cenab-ı Hak yani. Şaka yapar. O sevdikleri o aziz olan kullar vardır. Onlar başlarda bayrak takmazlar. Biz evliyayız diye. Hadi yürü gitmem demiş dargınım. Tezban Allah. karga Yakalamışlar karga -ka tulumba. Götürmüşler yağmur yağmış. Gideken yolda bağırıyormuş. Ya Rabbi biliyorsun ben gitmiyorum. Bunlar beni zorla götürüyorlar diye. Gelmiyorum yani, ya böyle. Evet. Geçen gün böyle bir duydum? Birisi gelmiş bana dedi. Akıl bir nurdur. Bu akla sığmıyor. Ben <gülüyor> akılların işi olsaydı ayağın altına mesletmek lazım gelirdik. Kadına iki erkeğe bir verecektik. Hiç akıllar değil yalnız. Mesli üstüne veriyorsun. Bir aklen olsa altına vermek lazım bir Aya şey Ayağına meslettiği vakitte. sen <gülüyor> aklın verecek şey değil o. Efendim, akıl bir yere kadar gider o. aklım aç. Onun zaman durur. Sonra cevabı Musa demiş ki. Ya Rabbi bu ne hikmettir? Bu nedir bu aramızdaki bu cilbe cümbüş böyle bu şekilde? Hatta la buyurmuş ki Ya Musa, bütün, bütün insanları kendime koyma diyor. Allah. E, benim Celal'in iptal olun. Benden bunu istedi, ben de yapmayınca darıldı bana demiş. Onun için <gülüyor> cilve yapıyor şimdi, gelmiyor. Allah. Ya böyle kullar vardır. Şeyde de var mesela o, Yunus Emre'de de vardır. Yunus Emre'de de vardır. Bizim bizim evliyamız Yunus Emre'de, Türklerin evliyası Yunus Emre'de vardır o. Ya şaka yaparlar bazı evliyaullah. Cil ve cümüş yaparlar allah Teala. Hatta gene birisi ibadet taatta falan böyle zahit abi filan demiş ki ona Cenab-ı Hak ey kulum ne yaparsan yap. Seni cehenneme koyacağım demiş. Çok üzülmüş, mürşid sağmış oraya gitmiş, ağlayarak anlatmış. Hadi git ibadetini yap demiş. Senden şaka yaptı <gülüyor> Allah-u ve Teala Hazretleri. Ya sen kulunu yap demiş. O Allah'ını yapar. Karşınca, allah. Acaba anlatabildik mi? İnsan Allah'a sözünü geçirmeli. Onun için hemen gayret kemerini beline dola. Bak şaban ver son şabanını geçiriyorsun. Efendi ben gencim. Belli olmuyor iş. Ağaçlık inmeği var. Olmadan düşüyor, kuruyor, kopuyor. Bak şeylere git. Sakata dükkanlarına git. Hep genç hayvanları keserler. Yaşlı kalmaz çünkü. Onun için öyle gençlikleri yok. Hemen gayret kemerini beline dola. Vatanını, milletini sev. Bütün insaniyete hadim olacaksın. Düşmanlık, kin, din, bunlar burada olmaz. Kudut boyunda. Düşmana karşı. Burada herkesin hak ve hukukunu yerine getir. Muhabbetle hizmet et. Vatanına, milletine, sokağına, caddene varacağı kadar çöpü Atma da iman diyor peygamber 60 küsur şube. Ednası yoldan, Abdullah'ı incinir şeyleri kaldırmak. Ednası, alası, la ilahe illa demektir diyor. Bak. Ama sen, ben cane geliyoruz, yere tükürüyorsun. Olmaz. Yahut sıkıştık mı duvara dönüyoruz. Yani bacağımızı kaldırıyoruz. Onu hayvan köpek hayvanı yapar. Hemen çevirir etrafını kendisi temizmiş gibi. Bacağını da kaldırıp üstüne hiç sıçramasın diye. Köpek hayvan Fatih-i ül Gözlerini aç. Ey akıl sahipleri, göz sahipleri. Konuştuklarımdan çok büyük ibret severdik Kısaltayım hadi. Sonra ilan atarız. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a kulluk et. Abdiyette bulun ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle selam ve yedemin yaşar